Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'hum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Bugün 17 Aralık 2012 pazartesi Şeyh Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah Nawaqidül İslam adlı eserinin <gülüyor> muhtasar şerh derslerimizin 8. ve son dersindeyiz İslamı bozan hususların ise dokuzuncusundayız. Tabii bugün son ders olduğu için dokuz ve onu alıp bu ders serimize son vereceğiz inşallah. Evet, dokuzuncu husus Şeyh Rahimullah diyor ki: "Atasıgın, men i̇htikâd e anna bâda anna men i̇htikâd e anna bazı insanlar <gülüyor> yasâhul sallallahu aleyhi ve sellem kema al khadira el khuruc an şeriat musa aleyhisselam fehuve kafir Dokuzuncusu her kim hızırın musa aleyhisselamın şeriatı dışına çıkması gibi bazı insanların da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı dışına çıkmalarının caiz olduğuna inanırsa kafirdir. Tekrar alıyoruz at tasarv men aleyhi ve sellem kema wasa al kafir dokuzuncusu her kim Hızır'ın Musa Aleyhisselam'ın selam'ın şeriatı dışına çıkması gibi bazı insanların da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı dışına çıkmalarının caiz olduğuna inanırsa kafirdir. Evet bu şeyhin zikrettiği İslam bozan usların 9.sıdır. E, bu husus tabi maruf. E, Kadıyad olsun, İbn-i Teymiye rahimahullah olsun bunların belirttiği üzere bu hususta icma, icma ile İslam'ı bozan husustur. Kadıyad'ın ve i̇bn Teymi'nin de belirttiği üzere bu da bu da icma ile İslam'ı bozan bir husustur. Şurada e, size İbn-i Hazım'ın bir sözünü nakledeyim. İbn-i Hazım El-Fisal'da diyor ki e, bir Sofi taifesi allah Teala'nın veli kulları arasında bütün nebilerden ve resullerden daha faziletli kimselerin var olduğunu iddia etmiş ve velayetin zirvesine ulaşan kimseden namaz, oruç, zekat gibi tüm şer'i sorumluluklar düşer, zina, içki gibi bütün haramlar da kendisine helal olur demişlerdir. Bu nedenle de başkalarının hanımlarını mübah görmüşlerdir ve biz Allah'ı görüyor ve onunla konuşuyoruz. Kalplerimize atılan ne varsa haktır demişlerdir. Ee, İbn-i Hazım bunu Fisal'dan hak eder. Yani bu türlü tayfeler geçmişten günümüze maruf. Yani aleyhissalatü vesselamın şeriatı dışına çıkmalarının caiz olduğu inancı. Yani bazı haller bunlarda bunlar vuku buluyor. Bunlar öyle bir makama ulaşıyorlar ki e, ibadet bunlardan düşüyor. O yüzden İbn-i Hazım da ta o tarifte bile ee, bu türlü akımları, fikirleri bize naklediyor. Hatta İbn Teymiyye Rahimullah da bu taif hakkında diyor ki bunlar arasında bakın buraya dikkat edin çünkü bununla alakalı e, meseleler gelecek bu ayetle alakalı. İbn Teymiyye bu tip taife hakkında diyor ki bunlar arasında diyor "Ve ibudurabbike hatta kal yakin." Yakin sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetini delil getirerek Demişlerdir ki, bu ayetin manası, senin için ilim ve marifet hasıl oluncaya dek Rabbine ibadet et. İlim ve marifet hasıl olunca ibadet senden düşer. Bu şekilde söyleyenler bulunmaktadır Şeyhülislam. Şimdi ayete baktığımızda zaten ayette ne diyor? Yakın sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yakin ne demek? Kesin bilgi, marifet. Yani bunlar öyle bir makam vardır ki, Öyle bir makam vardır ki o makama ulaştığın zaman bu marifet makamıdır, kesin ilim makamıdır. O makama ulaştığın zaman ibadet senden düşer. Buna da şu ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Demek ki yakın gelinceye kadar yani ilim gelinceye kadar bir ilim var bunların bir makam var. Bu ilim gelinceye kadar biz ibadet ederiz. Rabbimize bu ilim geldikten sonra ibadet bizden düşer. Bu ayete de delil getiriyorlar. Tekrarlıyorum ayeti. Sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Sonra Şeyhül İslam İbni Teymi'ye dağmen diyor ki Bazen de bazıları şöyle der. Senin için bir hal hasıl oluncaya kadar amel işle. Tasavvufi bir hal. Senin için hasıl olduğunda senden ibadet sorumluluğu düşer derler diyor Şeyhülislam sonra devam eden diyor ki bunlar arasında arzu ettiği marifet ve tasavvufi hal hasıl olduğunda farzların terk edilmesi ve haramların işlenmesini helal görenler bulunmaktadır bunlar arasında ki zaten dediğimiz gibi az önce İbni Hazım'dan da naklettik yani İbni Teymiye'den önce zaten İbni Hazım var ta o zamandan beri devam eder daha öncesinden beri hatta devam eder Şeyhülislam döneminde bunu nakleder bunlar maruf hatta günümüzde de hala var ben bile böyle bir e, tasavvuf şeyhiyle karşılaştım. ibaretin kendi babasından düştüğünü söyleyen, babası üzerinden düştüğünü söyleyen vesaire. <gülüyor> evet, e, yine e, bu türlü akımlara baktığımızda bazıları da şöyle diyorlar. İşte Hızır'ın Hızır Musa ile arasında geçen kıssayı hüccet olarak öne sürüyorlar. Hızır ile Musa'nın arasında geçen kıssayı hüccet olarak ileri sürüyorlar. Bu kıssayı şu yönden delil kullanıyorlar kendilerine. Diyorlar ki işte Hızır Musa'ya tabi olma sorumluluğu alanının dışına çıkmıştır. Hızır Musa'ya, Musa aleyhisselama tabi olma sorumluluğu alanının dışına çıkmıştır. Aynı şekilde de diyorlar işte bir veli kimsenin de peygambere tabi olma sorumluluğu alanının dışına çıkması mümkündür. Nasıl Hızır Musa'nın... Ee, Musa'ya tabi olma sorumluluğu alanının dışına çıkmışsa aynı şekilde veli bir kimse de peygambere tabi olma sorumluluğu alanının dışına çıkması mümkündür diyorlar. <gülüyor> Şeyhülislam TM zaten bunlara yer veriyor yani bunların bu görüşlerine. Yani kısacası bunlar Hızır ile Musa aleyhisselam arasındaki olayı delil getiriyorlar. Diyorlar ki bir veli peygamberin şeriatı dışına çıkabilir. Tabii bu kısayı kendilerine hüccet edinen e, bu batıl görüşe birçok yönden cevap verilir arkadaşlar Birçok e, yönden cevap verilir. Mesela bir, şimdi şer'i sorumlulukların düşürülmesi görüşü aslında akide babında hangi konu içerisinde yer alır? Mesela düşünün şimdi birileri çıkıyorlar diyorlar ki işte Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki sana yakın gelinceye kadar ibadet et. Demek ki bize yakın da kesin bilgi demek. Demek ki kesin bilgi bize gelinceye kadar biz Rabbe ibadet ederiz. Kesin bilgi makamına ulaştığımız zaman ne yapar? İbadet bizden düşer. Veya işte Hızır ile Musa A Aleyhisselam arasındaki kıssayı getirerek nasıl Hızır Musa'nın şeriatı dışına çıktıysa, çıkması caiz olduysa bugün de bazı insanların, bazı velilerin belli bir makama vardıktan sonra Nebi Sallallahu şeratinin şeriatının dışına çıkmaları caizdir. Şimdi bu, aslında buna şer'i sorumlulukların düşürülmesi kategorisi diyoruz tabir sahilse. Biz e, akide baplarını incelediğimizde bu neyin içerisine girer? Yani hangi mesele içerisinde ele alınır? Diyoruz ki aslında bu mesele Allah'ın haram ettiği şeylerin helal sayılması kategorisinde ele alınır. O yüzden diyoruz ki bu kıssayı hüccet edinen bu batıl görüşe birçok cevap verilir. Birinci cevabımız bu görüş zımmen, zımmen. Allah'ın haram ettiği şeylerin helal sayılması anlamına gelmektedir. O yüzden bu zaten bu yönüyle küfürdür. Çünkü Allah Azze ve Celle birçok yerde helali, haram haramı helal yapmanın küfür olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Dolayısıyla da bunlar işte aleyhissalatü vesselamın şeriatı dışına çıkılır. E, hatta haramlar mübah olur. Bazı farzlar düşer şeklindeki haramı helal helali haram yapma söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, haramı helal helali haram yap. Mayı reddeden birçok ayet otomatikmen direk bunlara ne oluyor? reddi oluyor. O yüzden zaten İbn-i Tehmiye Rahimullah da diyor ki Bu olayın, husu, bu hususun açıklaması şöyledir diyor. Haram olan şeyleri helal sayarak işleyen kimse ittifakla kafirdir diyor. Bu bu kategoriye girer diyor Şeyhülislam Çünkü diyor e, getirdiği haramları helal sayan kimse Kur'an'a iman etmemiştir diyor. Otomatikmen ne oluyor? Küfür oluyordu. Bunlara yine ikinci reddiye bu batıl görüşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendisine ulaşmış kimsenin İsa veya Musa'nın kim olursa olsun şeriatına uyması caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti kendisine ulaşmış olan kimsenin İsa ve Musa'nın şeriatına uyması caiz değildir. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyuruyor? Diyor ki Biz <gülüyor> seni bütün insanlara gönderdik. diyor. Yine Allah Azze ve Celle Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a indirilen Kur'an'ı diğer kitaplar üzerinde hakim bir kitap olarak nitelendirmiştir. Diğer kitaplar üzerine hakim bir kitap olarak ne yapmıştır? Vasıflandırmıştır. Yine devam ediyoruz. Bakın yine Bukhari ve Müslim'deki Cabir hadisinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne diyor? Kene nebi yu'basu eyyub'asu ila kavmi khassaten ve bu'aysu ilen nasi kafeten Peygamberler özellikle kendi kavimlerine gönderilirdi. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Yani Hızır ile Musa Aleyhisselam'ın şeratinin şeriat yani kıssayı delil getirerek bizim günümüze günümüzdeki yani bizim dinimize şeratimize uygulanmasının hiçbir alakası yok ne yakından ne uzaktan. Çünkü dediğimiz gibi işte peygamberimiz bütün insanlara gönderilmiştir. Diğer şeriatlar farklıydı. Her peygamber kendi kavimlerine gönderilirdi. O yüzden aleyhissalatü vesselam da diyor peygamberler özellikle kendi kavimlerine gönderilirdi. Ben ise bütün insanlara gönderilirdim diyor. O yüzden Musa ile Hıdır arasındaki Kısanın e, hiçbir ilgisi yok çünkü zaten e, her, her peygamber o zaman kendi kavmine gönderilmişti Musa Aleyhisselam kendi kabine gönderilmişti ne bir gibi bütün insanlara değil o yüzden bu özellik bizim peygamberimizin diğer geri kalan peygamberler karşısındaki zaten bir neyidir hususiyetidir özelliğidir nitekim zaten baktığımızda aynı hadiste diyor ki oti ytu kamsan lam yuhta ahadun kabli. benden önce kimseye verilmemiş beş şey bana verildi diyor. Ve bu beş şeyden birisi de işte bütün insanlara gönderilmesi. Her peygamber kendi kavmine, ben kavmine ben ise bütün insanlara gönderildi. Yani bu ifade peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir hususiyet olduğunu gösteriyor bize. E, hatta işte Müslim'deki Ebu Hureyre'den gelen rivayette bir sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki bu ümmet içinde ne Yahudi ne Hristiyan hiç kimse Beni duyup da gönderilmiş olduğum şeye iman etmeden ölürse ancak ve ancak cehennemliklerden olur. Yani gördüğümüz yani bütün bu naslar deminden beri zikretmişiz bütün bu naslar Aleyhissalatu vesselam'ın mustakil yani Aleyhissalatu Vesselam'da gelen bu mustakil şerahat bütün insanlara gönderilmiştir. Diğer dönemlerdeki gibi Nebi sallallahu aleyhi ve önceki gibi değildir. O yüzden Hıdır'ın Musa'ya bazı husularda muhalefet etmesi diyelim. Ee, muhalefet etmesinin bizim konumuzla hiçbir alakası yoktur. Evet bunların getirmiş olduğu diğer bir delile gelince az önce biz belirtmiştik bunların delillerini. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki Allah Azze ve Celle diyor ki sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki ayetteki yakın ifadesi kesin bilgi, marifet demektir. Ayetteki yakın Hani biz diyoruz ya inan buna inanıyorum. Türkçe'ye de kullanırız biz bunu. Yakın kesin bilgi anlamında kullanılan bir ifadedir. O yüzden bu ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Diyorlar ki buradaki ayette bize belli bir sınıra kadar ibadet etmemizi emrediyor. O belli bir sınırdan sonra ibadet etmeyebiliyoruz. O sınırda nedir? İşte yakın gelmesi. Bu da belli bir ilim ve marifet makamıdır. Yakın ifadesi, kesin bilgi, marifet demektir. Dolayısıyla an, ayetin anlamı şu demektir. Yani senin için ilim ve marifet hasıl oluncaya dek Rabbine ibadet et. İlim ve marifet hasıl olunca ibadet senden düşer demektir diyorlar ayetin anlamı. E tabi bu şüphe ilmen batıl bir şüphe. Ancak bunların bu batıl şüphelerine tabi kardeşler şöyle yapalım. Bunların bu batıl şüphelerine cevap vermeden önce bazı usulî ön bir mukaddime usulî ön mukaddimeler vereyim ki hem özel olarak bu meselemiz anlaşılsın hem de genel olarak Kur'an tefsiri ilmiyle alakalı önemli bir mesele iyi bir şekilde anlaşılmış olsun. Şimdi dediğimiz gibi bunlar bir ayet getiriyorlar. Sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu batıl bir şüphe dedik. Ancak işte bu batıl şüpheye cevap vereceğiz biz. Ama cevap vermeden önce Vereceğimiz cevabın en sağlıklı şekilde anlaşılabilmesi için, en iyi şekilde anlaşılması için bazı önemli ee, usulî bir ön mukaddime vereyim size. Bu verdiğim ön mukaddime ile hem bu meselemizi en iyi şekilde anlamış oluruz. Hem de tefsir ilmiyle alakalı da önemli bir malumatı elde etmiş oluruz. Şimdi bakın kardeşler. Şöyle bir bir mukaddimeye girelim. Bakın şimdi, Kur'an tefsirinin birçok çeşidi vardır kardeşler. Kur'an tefsirinin birçok çeşitleri vardır. Hatta Şeyhülislam İslam İbni Teymiye de bu, hususla, bu hususa özellikle değinir eserlerinde. Yani Kur'an tefsirinin birçok çeşidinin olduğu olgusuna özellikle değinir Şeyhul İslam'de eserlerinde. İşte mesela nedir bu tefsir çeşitleri? İşte Kur'an'ın sünnetle tefsir edilmesi. Başka işte Kur'an'ın sahabe sözleriyle tefsir edilmesi. İşte başka Kur'an'ın tabi'in sözleriyle tefsir edilmesi. Başka işte Kur'an'ın lügat ile tefsir edilmesi vesaire. Birçok tefsir çeşidi vardır. Ve dikkat edin, birçok tefsir çeşidi vardır ama bu her tefsir çeşidinin de kendi içinde kısımları, dereceleri ve hücret oluşuna göre mertebeleri vardır. Mesela Kur'an tefsirinin çeşitleri vardı dedik. Ne dedik? Mesela Kur'an'ın sünnetle tefsiri. Kur'an'ın sahabe sözleriyle tefsiri. Vesaire. Mesela Kur'an'ın sünnetle tefsirini ele alalım. Bunun içinde de ne vardır? Kısımlar vardır. Dereceler vardır. Hüccet oluşuna göre mertebeler vardır. Kur'an'ın sahabe sözleriyle tefsiri. Bunun içinde çeşitler kısımlar, hüccet oluşuna göre mertebeler vardır. Kur'an'ın lugatla tefsiri keza bunun içerisinde kısımlar vesaire delil oluşuna göre hüccet oluşuna göre mertebeler vardır vesaire. Yani Dolayısıyla iki kısım olarak bakacağız olaya. Bir, Kur'an'ın tefsirinin birçok çeşidi vardır. İşte Kur'an'ın sünneti tefsiri, Kur'an'ın sahabeyle sözleriyle tefsiri vesaire Ve her bir çeşidin de kendi içinde kısımları, dereceleri ve hüccet oluşuna göre neleri vardır, mertebeleri vardır. Şimdi bu tefsir çeşitlerinden biri de ki bizim konumuzla alakalı olan da burası zaten Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Ne dedik işte Kur'an'ın e, sünnetle tefsiri var, Kur'an'ın tabi'in sözleriyle tefsiri var, Kur'an'ın sahabe sözleriyle tefsiri var, Kur'an'ın lügatle tefsiri var. Bir de ki bizim konumuzla yakından alakası olan da budur zaten. Bir de şöyle şu çeşit bir tefsir var. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Ki bu tefsir, e, bu e, tefsir çeşitlerinin en önemlilerindendir ve en meşhurlarındandır. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri tefsir çeşitlerinin en önemlilerinden ve en meşhur olanlarındandır. Hatta e, birçok ilim ehline göre ki Şeyhülislam İslam da bunların içindedir. Birçok ilim ehline göre tefsir çeşitlerinin hüccet olma bakımından en güçlü olanı Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Kur'an tefsirinin hüccet olma bakımından en güçlü olanı birçok ilim ehline göre e, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Tabi burada bazı tavsilatlar ve detaylar var bunlara girmeyeceğim ama birçok ilim ehline göre e, Kur'an Tefsir çeşitlerinin en güçlüsü, en önemlisi olan Kuran'ın Kur'anla tefsiridir. Yani ne demek Kuran'ın Kur'anla tefsiri? Yani Kur'an'da bir ayetin anlamını başka bir ayet ne yapıyor, geliyor, tefsir ediyor. Yani diğer bir tabirle, Kur'an'daki tam olarak anlaşılmayan işte veya kapalı kalan veya yanlış anlaşılabilen bir ayeti başka bir ayet Le, ne yapıyorsun? Tefsir ediyorsun. Başka bir ayet geliyor, o kapalılığı, e, o anlaşılmayan hususu veya eksik anlaşılım hususu ne yapıyor? Tefsir ediyor. Evet, dediğimiz gibi Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, tefsir çeşitlerinin en önemlilerinden ve en meşhurlarındandır. Ki bakın kardeşler, zaten Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de kullanmış olduğu bir tefsir metodudur. Yani aleyhissalatü vesselam sünnetine baktığımızda Kur'an'ın Kur'an'la tefsir metodunu uygulamıştır. Ve bize bu anlamda örnek olmuştur. Mesela bakın çok meşhurdur kıssa. Bukhari ve Müslim'deki i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan gelen ee, rivayette diyor ki İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya işte güven onlarındır ve hidayete erenler de onlardır. Ayeti nazil olunca bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına zor geldi. Ve dediler ki hangimiz kendisine zulmetmedi ki? Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki bu sizin zannettiğiniz gibi değil. Salih kulun şu söylediklerini duymadınız mı? Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Sonra en son ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ancak o zulüm şirk demektir diyor yani. İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar, buradaki zulümden kasıt diyor aleyhissalatü vesselam, şirktir. Şimdi bakın, sahabe, dikkat edin bazı ilmi ifadeler kullanacağım burada. Hoş latifeler var, dikkat edin. Şimdi sahabe bu ayeti şu şekilde anlamıştır. Bakın kardeşler. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır, hidayete erenler de onlardır. Bu ayetteki, bu ayet sahabelere işgal oluyor. Bazı sahabelere işgal oluyor. Ve bu ayetteki zulüm lafzını şu şekilde anlamışlardır. Zulüm lafzını en üst noktasından, mesela zulümün en üst noktasını düşünün. Zulümün en üst noktası nedir? Şirktir. En alt noktası nedir? Küçük günahlardır. Tamam, bakın dikkat edin bu lafızlara. Zulmün en üst noktası şirktir. Zulmün en alt en alt noktası küçük günahlardır. İşte sahabeler bakıyor Allah ayette zulmü umum manayla kullanıyor. Zulüm diyor. Dolayısıyla bu kelimenin içerisine zulmün en üst noktası olan şirk de giriyor, en alt noktası olan küçük günahlar da giriyor. Ve sahabeler kendi nefislerini düşünüyorlar bu ayetten sonra. Ya hangimiz zulümden kâliiz ki? Yani en muttakimiz bile küçük günah işliyor. En azından yani küçük günah işliyor. Dolayısıyla bu onlara problem oluyor, işgal oluyor ve sıkıntı meydana getiriyor. Yani buradaki zulmü en üst noktasından ki bu şirktir dedik, en alt noktasına kadar ki bunlar da küçük günahlardır. Bu şekilde zulmün bütün mertebelerini kuşatan genel anlam olarak alıyorlar. Zulmün bütün mertebelerini kuşatan genel anlam olarak anlıyorlar. Bu da onlara sıkıntı oluyor. Çünkü bu bütün mertebeler neyi kapsar? Şirki kapsar, büyük günahı kapsar, küçük günahı kapsar, hepsini kapsar. Bunların hepsi, şirik, büyük günah, küçük günah hepsi zul nefse yapılan, nefse karşı yapılan bir zulümdür. Dolayısıyla sahabeye göre ayetin anlamı ne şekilde olmaktadır? Şu şekilde olmaktadır. Allah'ın koruduklarının dışında hiç kimsenin kurtulamayacağı küçük günahlarla dahi olsa, bakın, Allah'ın kendisini koruduklarını kimselerin dışında küçük günahlarla dahi olsa kim kendisine zulmederse emniyet ve hidayetten mahrum kalır şeklinde anlıyorlar. Ve kendilerinin de en azından küçük günah işlediklerini bildikleri için hidayet ve e, emniyetten mahrum olduklarını zannediyorlar bu ayetten sonra. Ve bu büyük bir sıkıntı yaratıyor kendilerinde. Ancak... Aleyhisselatü ancak bu ayetin doğru tefsiri nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin az önce okuduğumuz rivayetteki yaptığı değerli tefsiridir. Bu ayet hakkındaki doğru görüş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette zulüm ile murad edilenin şirk olduğunu beyan ediyor kardeşler. Ve söz konusu bu nebevi beyan... Vahyin onu ikrar etmesiyle birlikte zulüm kelimesinin Kur'an'da geçtiği diğer yerlere göre yapılan bir beyandır. Yani Aleyhisselatü vesselama baktığımızda zulüm, zulüm ifadelerine bakın kardeşler Kur'an'ın sıyaklarında O kadar çok yerde zulüm kelimesinden küfür kastedilir ki. İnşallah zaten bu ayetle alakalı mustakil bir ders yapmayı düşünüyorum geniş. Usulü bir ders. Ama burada kısaca şuna değineyim. Kur'an'ın bakın birçok yerinde zulüm kelimesi. Özellikle büyük küfür hakkında sıkça kullanılan bir ifadedir. İşte Aleyhisselatu vesselam vahyin de kendisini ikrar etmesiyle zulüm kelimesinin Kur'an'da geçtiği diğer yerlere göre, göre yapılan bir beyanda yapılan bir beyanda bulunmuştur. Yani Aleyhisselatu vesselam dolayısıyla ne yapmıştır? Kur'an'ı Kur'anla tefsir etmiştir. O yüzden bakın En'am 82'yi neydi En'am 82 İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte güven, idaet onlarındır. Bu ayeti Lokman 13 ile ne yapıyor? Tefsir ediyor. Diyor ki hayır bu sizin bildiğiniz gibi şirkin bütün mertebelerini kapsamıyor. Şirk buradan kastedilen şirktir diyor. Sonra duymadınız mı salih kulun oğluna dediğini? Oğlum şirk koşma muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13'ü zikrediyor. Sahabelere 80, e, Enam 82 işgal oluyor. Aleyhissalatü Vesselam geliyor. Vesselam da geliyor. Onlara ne yapıyor? Enam 82, Lokman 13'le ne yapıyor kardeşler? Tefsir ediyor. Yani bize nebevi bir metot, örnek sunuyor bize. Aleyhisselatü vesselam. Tamam. Yani diğer bir tabirle bizim konumuzla alakalı Kur'an'ı Kur'an'la ne yapıyor? Tefsir ediyor. Evet. Dediğimiz gibi tefsirin birçok çeşidi vardır. Ve bu tefsir çeşitlerinden biri de Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Ve tefsir çeşitlerinin en önemlilerindendir. Ve tefsirin bu çeşidi nebevi bir, bir metottur. Şimdi kardeşler devam ediyorum bakın bu ön mukaddimeyi vermeye devam ediyorum ki Rabbine ibadet et yakın sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetini bu şüpheyi en iyi şekilde anlayalım. Bakın şimdi Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diye bir olgunun var olduğunu öğrendik. Şimdi tefsir usulünde böyle bir olgunun var olduğunu öğrendik ama teori olarak bildik bunu öğrendik. Gerçi az önce Nebisa Selemin uygulamasıyla kısa da olsa pratikte gösterdik ama genel olarak bu olguyu yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsir olgusunu teori olarak bildik. Dedik ki Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diye bir olgu var dinde. Ve bu ittifak edilmiş bir olgudur seref arasında. Yani Kur'an Kur Kur'an'ı Kur'an ile tefsir olgusunun var olduğunu biz sadece şu ana kadar teorikte söyledik. Ancak bu olgunun daha iyi anlaşılabilmesi için, bu olgunun daha iyi fık edilebilmesi için bunu pratikte ele alalım inşallah. Yani Kur'an'ın Kur'an ile tefsirini pratik olarak ne yapalım? Ele alalım. Şimdi biz az önce dedik ki, bakın pratik olarak ele alalım. Şimdi biz az önce dedik ki tefsirin birçok çeşidi var. Sünnetle tefsir, sahabe sözüyle tefsir, tabirle tefsir, lügatle tefsir vesaire. Ve dedik ki her bir çeşidinde kendi içinde neyi var dedik? Kısımları var, çeşitleri var, dereceleri var, ayrıntıları var. Dolayısıyla Kur'an'ın Kur'anla tefsirinin de kendi içinde ne, neyi olmuş oluyor? Çeşitleri olmuş oluyor. Şimdi bu çeşitlere kısaca değinelim ve sonra asıl meselemize dönelim kardeşler. Yani bunların bu şüphelerine dönelim. Şimdi bakın, Kur'an'la Kur'an, Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin kendi içinde çeşitleri var. Mesela bu çeşitlerden biri, yani Kur'an'ın Kur'an'ı tefsir çeşitlerinden biri nedir? Umum olan bir ayeti, başka bir ayetin haslaştırması. Bir ayet bize umum olarak geliyor başka bir ayet bu umum ifadeyi haslaştırıyor. Yani haslaştırarak tefsir ediyor bize. Bakın mesela şimdi e, örnek verelim. Allah Azze ve Celle İsra suresinde buyuruyor ki, bakın ayete dikkat edin. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmenizi ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, bakın onlardan biri dediği kim? Ana ve baba. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa Sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yaşı iyi yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Şimdi sen de onlara merhamet et kısmına dikkat edin kardeşler. Şimdi burada soru soruyorum. Cevap verin inşallah. Şimdi Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Şimdi buradaki merhamet ifadesi genel bir ifade midir kardeşler yoksa özel bir ifade midir? Genel bir ifade. Genel bir ifade. Peki dünyayı da ahireti de kapsar mı? Dünyaya mı has? Dünyaya has. Dünyaya has e. değil. Çünkü ayetin, ayete baktığımızda eğer onlardan biri senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın öf bile deme. Tamam çünkü ihtiya ihtiyarların biliyorsun ihtiyarlara öf demek daha kolay. Neden? Çünkü fıtrat olarak meşakkat söz konusu onlara bakmakta. Ve öf deme ihtimali muhtemel olduğu için bunu Allah Azze ve Celle söz konusu ediyor. Sonra Allah Azze ve Celle genel ifadeler kullanmaya başlıyor. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir. Sonra Rab Rabbim... Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara ne yap? Merhamet et. Dolayısıyla Rabbim onlara merhamet et derken, Allah Azze ve Celle burada dünya ile ahirete ayırmıyor. Dolayısıyla bu dünyayı da kapsıyor, ahirete de kapsıyor. Peki rahmet ne demek? Şimdi mesela Allah'ın dünyada bir kula ee, onun hayrını olan bir şeyi vermesi rahmettir, doğru mu? İki, onlar için günahlarının bağışlanması o da rahmettir. Dünyada da, değil mi ahirette de, evet. doğru mu? Şimdi dolayısıyla bu ayeti dünyaya bile alsak sadece çok önemli değil. Onlara rah rahmet et e, diye dua etmemiz gerekiyor. Doğru mu? Ve bu rahmetin içinde de mahfiret de söz konusu. Çünkü bağışlanma rahmetin en büyüklerindendir. Doğru mu? Dolayısıyla bu ayet umum. Bakın şimdi bu ayetin anlamı umum ama yani neydi o ayetin umum ifadesi? De ki Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara rahmet et. Rahmetin içerisinde ne var? Yani onlara magfret et, onları bağışla vesaire. Bu ifade umum bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifade bakın Müslüman olan ana babayı da kapsar, kafir olan ana babayı da kapsar. Ancak bu ayet şu ayetle kas kılınmıştır kardeşler. Ne diyor Allah Azze ve Celle tövbe suresinde? Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakın da olsalar, yakınları da olsalar, Allah'a şirk koşanlar için af dilemek ne peygambere yarışır ne de müminlere yarışır. Tamam. Bakın ne oldu? Burada e, bir has kılma söz konusu. Neyi has kıldı? Bu ayet kafir olan ana babayı kendileri için bağışlanma dilenenlerin dışında bıraktı. Has kıldı. Dolayısıyla Kafir olarak ölen bir ana babaya bağışlanma dilenmez. Mesela düşünün bir ana babaydı İslam'a girmedi, Hristiyandı, Öldü. Bağışlanma dilenmez. Mağfiret dilenmez. Halbuki ilk ayete baktığımızda ilk ayette ana baba diyor. Ayırmıyor kafirme Müslüman diye. Ama ikinci ayette ne yapıyor? Bu genel ifadeye haskılıyor. Dolayısıyla burada ne söz konusu oldu? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri söz konusu oldu. Kur'an'la Kur'an'ın Kur'an'ın Kur Kur'an'la tefsirinin hangi çeşidi söz konusu oldu? Umum bir ayetin özel has kılınması çeşidi söz konusu oldu. Tamam. Yine mesela Kur'an'ın Kur'an'la tefsir çeşitlerinden biri bakın kardeşler. Bir yerde mücmel olan bir ayetin başka bir ayet tarafından beyan edilmesi çeşidi var. Bir yerde mücmel olan bir ayet var ve başka bir ayet tarafından beyan ediliyor. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle Maide suresinde buyuruyor ki Ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Bakın şimdi Allah diyor ki Ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin. Tamam. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla Okunacak olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Yani bize hayvanlar helal kılınmış diyor Allah burada. Ama okunacak olanlar müstesna. Şimdi ayette okunacak olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı diyor. Ancak bu ayet mücmel. Beyana ihtiyacı var. Açıklanmaya ihtiyacı var. Çünkü okunacak olanların ne olduğu belli değil. Yani bu ayette okunacak olanların ne olduğu söylenmiyor. Yani biz ayete bakıyoruz. Allah diyor ki size okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. İyi de okunanlar nerede yok ki? Yok burada. Göremiyoruz okunanları. O yüzden o zaman neyin helal kılındığını bilemiyoruz. Dolayısıyla bu ayet ne oluyor? Bu haliyle sadece mücmel oluyor. Ancak devam ettiğimizde ileriki ayetlerde bu mücmellik beyan ediliyor. Yine Allah tarafından. Ve Allah Azze ve Celle ne yapıyor diyor ki hemen beyan ediyor diyor ki ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlananlar boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvanlar vesaire hepsini sayıyor diyor ki bunlar size haram kılındı. Dolayısıyla bu ayet ne yapıyor? Önceki ayeti ne yapıyor kardeşler? Beyan ediyor. Önce zikretmiş olduğumuz ayeti ne yapıyor? Beyan ediyor. Bu da, bu da ne? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Peki Kur'an'la Kur'an'ın tefsirinin hangi çeşidi? Mücmelin beyan edilmesi çeşidi. Mücmel kapalılığın açıklanması çeşidi. Yine mesela bakın, Kur'an'ın Kur'an'la tefsir çeşitlerinden bir tanesi, mutlak olarak gelen bir ayeti başka bir ayetin kayıtlaması çeşidi var. Yani mutlak olarak bir ayet geliyor, sonra başka bir ayet bu mutlak ifadeyi kayıtlayarak, ne yapıyor? Tefsir ediyor. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Bakın dikkat edin ayete. Allah diyor ki Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Şimdi biz ayete baktığımızda ayette meleklerin yeryüzündekiler için bağışlanma dilemeleri mutlak olarak gelmiştir. Doğru mu? Yeryüzündekileri yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Buradaki meleklerin yeryüzündeki kimseler için bağışlanma dilemeleri bize mutlak olarak geliyor bu ayette. Dolayısıyla müminleri de kapsar, kafirleri de kapsar. Yani melekler bu ayetin mutlak ifadesiyle müminler için de kafirler için de bağışlanma diliyor. Ancak başka bir ayet bu, bu ayetteki mutlak ifadeyi kayıtlayarak tefsir ediyor. Başka bir ayet geliyor. Bu ayetteki mutlak ifadeyi kayıtlayarak tefsir ediyor. Ne diyor o ayette? Diyor ki, arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar yani o melekler Rablerini hamd hamlederek tesbih ederler ona inanırlar ve müminler için bağışlanma dilerler. Dolayısıyla bu ayet bağışlanma dilenenleri müminlerle ne yaptı? Kayıtladı. Halbuki ilk ayet mutlaktı. Meleklerin bağışlanma dilemeleri söz konusuydu. Mutlak olarak. Kafirler, müminler. Halbuki bu ayet mutlak bir ifadeyle gelmiştir ve da başka bir ayet ki o ayet Şura suresindedir. Bu ayet ise e, yani mutlak gelen ayet Şura suresindedir. Bunu mukayyet kılan ayet ise mümin suresindedir. Ne diyor Allah? Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rab'lerini hamd ile tesbih ederler. Ona inanırlar ve müminler için dilerler Tamam kardeşler. Burada da ne söz konusu? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri söz konusu. Ama Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin hangi çeşidi söz konusu? Mutlakın mukayyet kılınması çeşidi söz konusu. Yine mesela Kur'an'ın Kur'an'ı tefsir çeşitlerinden son bir örnek daha verelim ki, bu örnek e, bizim konumuzla alakalıdır. E, yani Rabbine yakın gelinceye kadar ibadet et konusuyla alakalıdır. Bakın, bu çeşitlerden Kur'an'ın Kur'an Kur'an'ı Kur tefsir çeşitlerinden bir örnek de, bakın, bir ayetteki garip olan, bir lafzın başka bir ayetti ki meşhur olan bir lafızla tefsir edilmesi. Bakın kardeşler. Ee, şimdi garip kelime e, yani e, İslam ilimlerinde diyelim öyle açıklayalım. E, garip olan garip kelimelerin anlatılması diye bir olgu var. Yani garip ne demek? Bakın mesela garip kardeşler öyle kelimeler düşünün ki bir dilde o kelimeler çok nadiren kullanıyor ve az insan tarafından biliniyor. Bu türlü kelimelere garip kelimeler denir. Bakın mesela örnek verelim Türkçeden anlayın. Şimdi burada hepiniz Türkçe biliyorsunuz. Şimdi size sorayım. Türkçede kadük diye bir kelime var. Nedir kadük? Bilen var mı? Kadük ıı, yarım. Yani kadük eskimiş. Kıymeti kalmamış şey anlamındadır. Halbuki kadük Kadük Türkçe bir kelimedir. Ama neden? Az ve nadiren kullanıldığı için ve az insan tarafından bilindiği için ee, bunun anlamı pek bilinemiyor, pek bilinemeyebiliyor. O yüzden bu tür işte nadir kullanılan, az bilinen kelimelere garip kelimeler denir. Tamam mı? Mesela bir örnek daha vereyim. Hasis ne demektir? Kim bilir hasis? Hasis hassas. Yok, hasis cimri pinti kimseye denir. Yani bir anlamı da o. Hani baktığımızda ha bu kelimeler e, Türkçe olmakla birlikte az bilinen, nadir bilinen, az kullanılan, nadir kullanılan ifadelerdir. Bunlara garip kelimeler denir arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar Kur'an'da da vardır, sünnette de vardır. Hatta mesela Garibul Kur'an, Kur'an'ın garip kelimeleri diye bakın abartısız onlarca telif yapılmıştır. Yani yüzlerce yıldan öncesin yüzlerce yıl öncesinden bugünün öze kadar Birçok ilim ehli, alimler, te, müfessirler, te, tefsirle uğraşanlar, tefsir dalında uzman olanlar, ulumül Kur'an dalında uzman olanlar, mesela garibul e, Kur'an diye, Kur'an'ın garipleri diye telifler yazmışlardır. Garip kelimeleri beyan etmişlerdir, şerh etmişlerdir, açıklamışlardır. Mesela işte Ebu Hayyan'ın e, yaptığı gibi mesela. Veya işte İbnül e, Haim gibi mesela. Birçok ilim ehli vardır. Aynı şekilde mesela garibul hadis de vardır. O yüzden mesela muhaddislerin hadis ilmiyle uğraşanların, Na, kur hadislerdeki garip kelimeleri toplamışlardır ve onları beyan etmişlerdir, şerh etmişlerdir, anlamlarını zikretmişlerdir ki hadisleri okuyanlar bu türlü garip kelimelerle karşılaştıkları zaman ne anlama geldiklerini bilsinler diye. Birçok ilim ehli yazmıştır mesela i̇bn gibi vesaire. Birçok ilim ehli yani İbn -E -E Ebu Beyt Kasım İbn-i gibi mesela garibul hadis, hadisteki garip kelimeler diye. Tamam. Yani buna garip olaya denir. Şimdi işte Kur'an'ın çeşitlerinden birisi de kardeşler nedir? Bakın ee, bir ayetteki garip olan bir lafız var. Yani ayete bakıyorsun, okuyorsun, ayet tamam, çok güzel. Her şey anlaşılıyor ama ayette öyle bir kelime var ki o kelime garip. Yani çok nadir kullanılıyor, anlaşılmıyor. Ama, ama başka bir ayet geliyor. Aynı olaydan bahsediyor. Ama o kelimeyi, o garip kelimeyi kullanmıyor. Meşhur olan bir kelimeyi kullanıyor. Yani bu şekilde ne yapıyorsun? Sen diğer ayetteki o garip kelimenin ne manaya geldiğini öğreniyorsun. Yani mesela düşünün ben Türkçe'de bir cümle kullanıyorum. Ee, ya bu e, elbiseler eskiden çok e, değerliydi vesaire ama şu anda kadük oldu bu elbiseler. Şimdi sen her kelimemi anladın ama kadük oldu ne demek? Sonra ben sana geliyorum diyorum ki bak kadük diyorum eskimiş şey demek. Kıymeti kalmamış şey demek. Ne oluyorsun? Hemen onun kadük kelimesini meşhur olan bir kelimeyle anlatıyorsun. Şimdi kaduk kelimesi meşhur bir kelime değil ama eskimiş kelimesi veya kıymeti kalmamış kelimesi meşhur bir kelime. İşte bu meşhur olmayan kaduk kelimesini meşhur olan eskimiş kelimesiyle tefsir ediyorsun. Veya diyorum ki ya bu adam çok hassiz tamam mı? Ya bu, bu kelimesini anladın, adam kelimesini anladın ama hasis kelimesini anlayamadın. Geldin sordun mesela bana. Ben de diyorum ki hassiz cimri demek, pinti demek diyorum. Ha, o zaman meşhur olmayan hasis kelimesini meşhur olan cimri kelimesiyle anlatıyorum. Sen onu anlıyorsun. İşte Kur'an'da da bu türlü tefsirler söz konusu kardeşler. Allah Azze ve Celle bazı ayetlerle hitap etmiştir. Ve bu ayetteki bazı kelimeler gariptir. Yani çok kimse tarafından bilinmez. Nadir kullanılan ifadelerdendir. Ve Arap diline hakim olan kimseler tarafından daha çok bilinen ifadelerdir. Ve böyle bir ifadeyi kullanıyor Allah Azze ve Celle. Sonra bir kıssada kullanıyor diyelim bunu. Aynı kıssayı başka bir yerde de anlatıyor. Ama o kelime, o garip kelime yerine meşhur kelimeyi kullanıyor. Sen de anlıyorsun ki, he demek ki diğer ayetteki o garip kelimenin anlamı bu ayetteki meşhur kelimeymiş. Hemen anlıyorsun. Bakın mesela örnek verelim. Şimdi Allah Azze ve Celle kardeşler Hud suresinde buyuruyor ki, Emrimiz gelince... O şehirlerin altını üstüne getirdik. Tepelerine üst üste yığılan sicil yağdırdık diyor. Şimdi ayette onların üzerine sicil yağdırdık diyor kardeşler. Şimdi sicil ifadesi tefsir ilminde de garip ifadeler kategorisinde yer alır. Deneyin bakın çıkın mesela Araplar geliyor turistler sor. 1000 tane tut Arap. Böyle avam, normal, insan, ilim ehli değil. Sor. Bu ayeti oku sicil kelimesinde hepsi durur. Yani çok nadir bilen olur. Garip kelimelerdendir. Arap olduğu halde. Aynı demin az önce örnek verdiğimiz gibi. Türkçe'de de bu türlü ifadeler çok vardır. Şimdi dolayısıyla bu ayet, gayır, e, bu e, lafız garip bir ifade. Yani ne diyor Allah? Emrimiz gelince o şeylerin altın üstüne getirdik. Tepelerine üst üste yılan sicil yağdırdık. Hud suresinde. Şimdi bu ayette üzerine sicil yağdırılanlar Lut kavmidir kardeşler. Üzerlerine sicil yağdırılmış. Lut kavmi. Kıssa Lut kavmi ile alakalı. Biz başka bir ayete baktığımızda yani, tabi, yani Zaryat, Zaryat suresine baktığımızda Zaryat suresindeki ayete baktığımızda bu garip kelimenin yani sicil kelimesinin ne anlama geldiğini öğreniyoruz. Ne diyor Zaryat'ta? Diyor ki, dediler ki biz suçlu bir kavme yani Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşlar yağdırmak için gönderdik. E, i̇çin gönderildik. Tığın kelimesini kullanıyor. Sicil yerine. Demek ki sicilin ne olduğunu anl anlıyoruz. Çamurdan pişirilmiş sert taşlar olduğunu anlıyoruz. Çünkü Zariyat e, suresinde bu sicil kelimesini sicil olarak vermiyor. Tığın olarak veriyor. Çamurdan taşlaşmış, pişirilmiş taş ifadesiyle veriyor. Hemen anlıyoruz ki, ha demek ki, demek ki Hud suresindeki sicil ifadesi neymiş? Sicil ifadesi, çamurdan pişirilmiş taş demekmiş. İşte kardeşler, bakın, bu mukaddimeyi verdikten sonra, yani tüm bu anlattıklarımızdan sonra, tefsir usulü ile alakalı, meselemize dönüyoruz. Şimdi bunlar ne diyorlardı? Diyorlardı ki, Allah Azze ve Celle ayette sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi bunlar ne diyordu kardeşler? Diyorlardı ki Allah Azze ve Celle ayette sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Yakın kelimesi de marifet kesin bilgi demektir. Dolayısıyla ayetin anlamı şöyle oluyor. Senin için ilim ve marifet hasıl olunca edek Rabbine ibadet et. İlim ve marifet hasıl olunca ibadet senden düşer demek oluyor diyorlar ayetin anlamı. Ancak bu şekildeki tefsirleri batıldır. Şimdi ayetteki yakin ile bakın kesin bilgi marifet onların kastettiği kesin bilgi marifet değil. Ayetteki yakin ile ölüm ve sonrası kastedilmektedir kardeşler. Yani sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et demiş oluyor Allah. Tamam. Ayetteki yakin ile ölüm ve sonrası kastedilmektedir. Ayetteki yakin ifadesinden kardeşler ölümün kastedildiğine dair birçok delil vardır. Bunlardan, bu delillerden biri de deminden beri bahsettiğimiz usuldür. Nedir? Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Birçok delil vardır ayette yakından ölümün kastedildiğine dair birçok delil vardır. Bunlardan biri de Kur'an'ın Kur'an ile tefsiridir. Şimdi biz az önce Kur'an'ın Kur'an'ı tefsir çeşitlerine dair örnekler verdik. Bu çeşitlerden biri de neydi dedik? Bir ayetteki garip olan bir lafzın başka bir ayetteki meşhur olan bir lafızla tefsir edilmesi. Bu tefsir çeşidine yakın olan bir tefsir çeşidi de vardır ki az önce aleyhissalatu vesselamın yaptığı gibi zulüm kelimesinin Kur'an'daki kullanımlarından galip olanı ne yapıyor? Zulüm kelimesi üzerine uyguluyor. Yani biz baktığımızda kardeşler bir ifade Kur'an'da galip olarak kullanılmış o ifadenin o anlama asıldır. Yani bu bağlamda ayetteki benzer siyakta yakın kelimesini biz ele aldığımızda bunun ölüm olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Bakın şimdi dikkat edin. Allah Azze ve Celle kardeşler Müddessir suresinde 45. ayetten itibaren cehennemliklerden söz ediyor Allah Azze ve Celle. Müddessir suresine baktığımızda 45. ayetten itibaren ele alın. Cehennemliklerden söz ediyor ayetlerde. Ya yani Siyah cehennemliklerden söz edilmesi yakı. Cennetlikler onlara soruyorlar. Cehennemliklere soruyorlar ve diyorlar ki sizi cehenneme ne soktu? Dikkat edin şimdi. Onlar da diyorlar ki, cehennemlikler de diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Sonra diyorlar ki... وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ din, hatta أَتَانَا الْيَقِينِ Bakın... وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ hatta أَتَانَا... ne? El-Yakîn. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Sonunda bize yakın gelip çattı. Yani ne gelip çattı kardeşler? Yakın gelip çattı. Yani... Ölüm. Ölüm geldi, gelip çattı. Yakin neymiş? Ölüm. Ölümmüş. Tamam. Kur'an kullanımında neymiş? Yakin ölümmüş. Şimdi malumdur ki ayet, bu ayette yakin ile kastedilen şey, sofilerin yapmış olduğu tefsirdir dememiz mümkün değil. Doğru mu? Neden mümkün değil? Çünkü ayette sözü edilen kimseler kimler? Cehennemlikler. Doğru mu? Ayette sözü edilen kimseler Kimler. Cehennemlikler. O yüzden burada da bize marifet geldi falan yok böyle bir şey. Dolayısıyla bu ayet bize neyi gösteriyor? Yakının Kur'an'da ölüm anlamında kullanıldığı tefsiri. Şimdi bakın az önce biz örnek verdik Kur'an çeşitlerine dair. Yani bir ifade geliyor. O ifadenin ne anlama geldiği tabir sahilse muhtemel olabiliyor. Bazen garip konumunda olabiliyor. Bazen müşterek bir ifade olabiliyor. Çok farklı anlamları. Kur'an'daki başka bir ayet ne yapıyor? O diğer ayetteki kelimeyi açıklıyor bize. Şimdi biz ayete baktığımızda bunların zikrettiği ayette size yakın geldi. Gelinceye kadar yakın çok umum ifade. Birçok farklı anlamlar kastedilebilen bir ifadedir. Ancak biz Kur'an'ın kullanımına baktığımızda Kur'an bunu ölüm anlamında kullanıyor. Bu da Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Yani onların getirmiş olduğu bu ayet bu anlamıyla batıldır. Buna dediğimiz gibi birçok delil vardır ve bu delilde Kur'an'ın Kur bu delillerden biri de Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesi deliledir. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ Biz ceza günü de yalanlıyorduk. Sonunda bize yakın gelip çattı. Sizi cehenneme soktu? Derler biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu yedirmezdik. Batıladığı birlikte dalardık. Ceza günü de yalanlardık. Sonunda bize gelip yakın çattı. Yani sonunda yakın bize gelip çattı. Yani ölüm bize gelip çattı yakını burada ölüm. Malum olduğu üzere zaten bu ayetteki buradaki yakından kasıt marifet olamaz. Çünkü burada bahsedilen kimler? Canlı Yani burada kısacası Kur'an'ın Kur'anla tefsiri söz konusu. Ama Kur'an'ın Kur'anla tefsirinin hangi çeşidi söz konusu? İşte bir ayetteki garip olan bir kelim, bir lafzın başka bir ayetteki meşhur olan bir lafızla tefsir edilmesi kategorisine benzer. İşte müşterek bir lafsın, tek bir anlamına hamledilmesi gibi ifadeler vesaire Birçok çeşit var. O yüzden onların bu istidirleri batıl. Tamam. Daha birçok nedenle tabi, daha birçok nedenle daha bu tefsirleri batıldır kardeşler. Sadece Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri delili değil, daha birçok nedenle daha bu tefsirleri batıldır mesela 1. E İbn Teymiye'nin naklettiği üzere ayetin yakın kelimesinden ayetteki yakın kelimesinden ölüm kastedildiği hususunda elemerhlinin ittifakı vardır. 2. Nebiler ve Resuller bakın yaratılmışların en hayırlılarıdır ki onların en başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Geçmiş ve günah geçmiş gelmiş geçmiş günahları bağışlanmıştır. Bununla birlikte sorumlulukları terk etmemiştir. Bilakis taati daha da arttırmıştır. O yüzden baktığımızda zaten Bukhara mislimdeki rivayet diyor ki abden Şükreden kul olmayayım mı diyor aleyhissalatü vesselam. Hızır'ın Musa ile yaşadıklarını delil olarak ileri sürmeleri de kardeşler birçok yönden batıldır. Bir mesela Musa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiştir. Az önce bunların bir kısmına değinmişti. Şimdi farklı vecihlerle değinecek olursak. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmiştir. Hızır'ın peygamberi olarak gönderilmiş değildir. Dolayısıyla Hızır'ın Musa Aleyhisselam'a tabi olması gerekli değildir mutlak anlamda. Çünkü bizim peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in dışındaki peygamberlerin risaletleri hususidir. Nebisa Sallallahu Aleyhi Vessellem'in risaleti ise nedir kardeşler? Umumidir. İki, Hızır'ın yapmış olduğu fiil, bakın Musa Aleyhisselam'ın şeriatine aykırı değildir. Ama bugün bir insan gelip desek ki ben belli bir marifete ulaştım. Dolayısıyla benden eee ee, Haramlar bana helal olur, farzlar benden düşer. Bu aleyhissalatü vesselamın dinine aykırıdır. O yüzden kıyasun mal ma farik denir. Yani tamamıyla iki ayrı olan, tamamıyla birbirinden ayrı olan iki şeyi birbirine kıyas etmedir. Bu batıl bir husustur. O yüzden hızının yapmış olduğu fiil Musa aleyhisselamın şeratına aykırı değildir. Ve Musa aleyhisselam da hızının yaptığı şeyleri mübah kılan şeyleri bilmemekteydi. Burası önemli kardeşler. Burası Buraya hiç dikkat edilmiyor. Mesela Musa Aleyhisselam da Hızır'ın yaptığı şeyleri mübah kılan sebepleri bilmemekteydi. Hızır bu sebepleri açıklayınca da Musa Aleyhisselam da ne yaptı? Kabul etti. Mesela gemi olayı. Hazreti Hızır gemiyi delmiş ve daha sonra ne yapmıştır? Onarmıştır. Buna sebep de neydi? Onun indinde bildiği sebep neydi? Zalim kimsenin gemiyi ele geçirmesi nedeniyle duyduğu endişeydi sebep. Ki bu gemi sahipleri çıkarına yönelik yapılmış olan bir iyiliktir. Ki bu da caizdir. O yüzden yapmıştır. Mesela öldürülen çocuk olayını alın. Saldırgan kimse küçük yaşta da olsa öldürülmesi caizdir. Ana babasını olan nankörlüğü ancak öldürülmesi suretiyle bertaraf olunabilinecek kimsenin öldürülmesi de caizdir. i̇bn Abbas küçük yaştaki çocuğun öldürülmesi hakkında e, soru soran Necde'ye cevap olarak diyor ki Hızrın diyor o çocukla ilgili bildiği şeyi sen de bu çocuklarla ilgili olarak biliyorsan onları öldür. Yok bilmiyorsan öldürme. Yetim bir kimseye karşılıksız olarak iyilikte bulunmak ve açlığa sabır göstermek salih amellerdendir. Dolayısıyla da dolayısıyla bu hususta Allah'ın şeriatine muhalif herhangi bir şey bulunmamaktadır diyor. Mesela 3. Bu batıl hususa. Bazı alimlerin dediği gibi, o yüzden bazı kısmını vurguluyorum. Bazı alimlerin dediği üzere hızın yaptıkları soyut hayale değil, Allah'tan gelen bir vahye dayalıydı. Soyut bir hayale değil, Allah'tan gelen bir vahye dayalıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden sonra ise bu durum hiç kimse için mümkün değildir kardeşler. Çünkü peygamberin vefatıyla e, vahiy artık kesilmiştir. Kim vahiy aldığını iddia ederse küfre girmiş olur. Evet. E, devam ediyoruz. İslam Böylelikle İslam'ı bozan ustaların dokuzuncusu bitti. Şimdi onuncusunu alalım. Şeyh Rahimullah diyor ki Vel aşiru, el aşiru, onuncusu El iradu an dini illahi teala Onuncusu Evet İslam Müslümanın söylediği, Al-Aşiru al-Irād'u an ala la ve la anha illa inna diyor Allah Teala'nın dininden yüz çevirmektir. Öyle ki onu ne öğrenir, ne de onunla amel eder. Bunun delili Allah Teala'nın şu sözüdür. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kimdir? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacağız. Onuncusu Allah Teala'nın dininden yüz çevirmektir. Öyle ki onu ne öğrenir ne onunla amel eder. Bunun delili Allah Teala'nın şu sözüdür. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Muhakkak biz mücrimlerden intikam alacağız. Evet, bu Şeyh'in zikrettiği İslam bozan hususların 10uncusudur ve en sonuncusudur. Ee, buradaki Şeyh'in bahsetmiş olduğu İslam bozan bu husus, ee, iaraat küfrüdür kardeşler. İbnü Teymiye ve İbnü Kayyım'ın da dediği gibi, iaraat küfrü nedir? Iaraat, kardeşler, Resulullah'tan ve getirdiği şeratten yüz çevirmektir. Ama ne manada? Şu manada. Ne doğruluyorsun, ne yalanlıyorsun. Yani hiç umursamıyorsun. Umrunda bile değil. Yani yalanlamıyorsun da. Tasdik de etmiyorsun. Yani umrunda değil. E, yani dünyanda hiç yeri yok bunun. Tasdik etmenin, etmemenin. Yani umrunda bile değil. Hiç oralı değilsin. Seni ilgilendirmiyor bu husus. Arap e, budur. İşte İbn Kayyim'in de dediği gibi ne diyor İbn Kayyim? Diyor ne resulü yalanlıyor, ne doğruluyor, ne seviyor, ne buz ediyor. Buzda etmiyor. Umrunda değil. Hayatında öyle bir şey yok. Yani beni ilgilendirmez. Yani mesela ben e, e, bir arkadaşa geliyorum diyorum ki Ahmet'i seviyor musun? Hiç tanımadığı biri Ahmet. Ahmet'i seviyor musun? Hiç diyor. Benim umurumda değil. Ya Ahmet kimse kim yani. Ve Ahmet diye birisini duymuş. Önemli değil. Beni diyor ilgilendirmiyor Ahmet. Beni ilgilendirmiyor yani. Ne severim ne sevmem. Benim hiç alakam yok Ahmet'le. Yani umursamıyor kesinlikle. Budur yani. O yüzden Ebn-i Allah diyor ki ne Resulü yalanlıyor ne doğruluyor. Ne seviyor ne buz ediyor. Yani bunların kendi dünyasında hiç yeri yok. İşte irad budur. Yani iradın birinci çeşidi budur. Daha doğrusu. Bu küfürdür zaten. İkinci çeşit erad ise dinin aslından erad etmektir kardeşler, yani yüz çevirmektir. Yani tevhide girmekten İslam dinine girmekten yüz çevirmektedir. Şimdi adam isteyerek İslam dinine girmiyor, yani umursama yok, isteyerek zaten girmiyor, yüz çeviriyor. Dine girmekten yani e, e, tevhide girmekten İslam dininin aslından İslam dinine girmekten yüz çevirmektir. Bu da küfürdür ikinci çeşittir bu. İkinci çeşittir. Bu da küfürdür. O yüzden Şeyh Abdurlatif İbn Abdurrahman İbn Hasan diyor ki Rahimallah. Bu diyor bu çeşit yarat insanı İslam'a sokan imanın aslından tamamıyla yüz çevirmektir diyor. Yani İslam'a girmiyor. İmtina diyor bundan. Girmiyor. Yüz çeviriyor bundan. O yüzden toparlayacak olursak yarat nedir kardeşler? iki çeşittir. Bir. Ne Resul'ü sever ne buz eder. Ne İslam'ı sever ne buz eder. Ne yalanlar ne tasdik eder vesaire. İkincisi Dinin aslından yüz çevirir. İrad eder. Yani dine hiç girmez. Bir de fiili irad vardır ki bu küfür değildir kardeşler. Burası karıştırılmasın. Yani bu de işte Ebu Vakit elleyse hadisi gibi işte Nebi Sallallahu Emes'teyken üç kişi geliyor. Oturmuşlar halka da oturmuşlar. Üç kişi geliyor. Bir halkaya yaklaşıyor geliyor, yaklaşıyor, oturuyor. Biri utanıp geri dönüyor. Biri de hadiste diyor ki bir diğeri de diyor irad etti diyor. Yani arkasını dönüp gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu hemen dedi ki size bu üç kişinin haberini vereyim mi? Birincisi diyor sığındı. Yani o halkaya gelip oturdu. Birinci sığındı. Allah da onu sığınmasını aldı. Diğeri diyor utandı. Hani birisi biraz geride duruyor utandığı için orada oturuyor. Bunun için diyor ki nebi sesiren bir diğeri de diyor utandı Allah da ondan utandı. Üçüncüsü de diyor irad etti diyor. Yani yüz çevirdi gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Yani bu kişi bu fiiliyle yani bu iradıyla küfre girmemiştir. Yani girmedi oraya çıktı gitti. Küfre girmemiştir. Çünkü irade fiili yaratır. Kalbi yarat değildir ama fiili irad küllüğü olursa zaten biz ne diyoruz? Bu da küfürdür. Yani tamamıyla ağzaları tüm haliyle irade ederse dinden bu zaten büyük küfürdür. O ayrıdır. O yüzden bu e, amellerin tümünün, terkinin hükmü. Biz bunlarla alakalı ders yapmıştık. O da zaten kalbinin ba batıl olduğuna delalet eder. Evet, en son e, bunu da anlatmış olduk. En son Şeyh Allah diyor ki fi فَرْقَ فِي جَمِيعِ حَذِينَ وَاقِدِ بَيْنَ الْحَذِلِ وَالْجَادِ وَالْخَائِفِ اِلَّا الْمُقْرَهِ ve كلها من أعظم مَا, ما يكون خطرا وأكثر ما يكون بقوعا، فإن بغي أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم إقابه. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. Ki, bu hususların tümü hakkında şaka yolu ciddi veya korkuyla davranan arasında fark yoktur. İslam bozan bu hususların tümü hakkında şaka yolu ciddi ve korkuyla davranan arasında fark yoktur. Sadece ikrah altında olan bundan müstesnadır. Bu hususların hepsi en tehlikelilerinden ve en çok vuku bulanlardandır. Dolayısıyla Müslümanın bunlardan sakınması ve nefsine karşı bunlara düşmekten endişe duyması gerekir. Gazabını ve elem verici biçimde cezalandırmasını gerektiren şeylerden Allah'a sığınırız. Allah'ın salat ve selamı yarattıklarının en hayırlısı Muhammed'in ailesinin Ashabının üzerine olsun. Evet Şeyh burada diyor ki en son cümlelerinde İslam bozan bu hususlar konusunda şaka yolu ciddi ve korkuyla davranan arasında fark yoktur diyor. Ee, Şeyh'in bu sözü kardeşler ikrah derecesine varmayan kimseler ile alakalıdır. Ne diyordu? İslam'ı bozan bu hususlar konusunda şaka yolu ciddi ve korkuyla davranan arasında fark yoktur. Şeyh'in bu sözü kardeşler ikrah derecesine varmayan kimseler ile alakalıdır. Evet şeyh zaten sonra da diyor zaten nukrah yani ikrah altına ikrah altında olan bunlardan müstesnadır. Diyor. İkrah altında olan kişinin istisna edilmesi diğerlerinin mazur olmadığını ve yapıp ettikleriyle sorumlu tutulacaklarını gösteren bir delildir. Yani bunlar sorumludur. Tekfirin engelleri, şartları vesaire bunlar da uygulandıktan sonra bunlar bunlarla sorumludur. Evet sonra Şeyh Rahimullah diyor ki bu hususların hepsi en büyük tehlikelerden ve sıklıkla vuku bulanlardandır. İlk dersimizi hatırlayın biz ne demiştik? Demiştik ki Şeyh İslam bozan hususlar 10 tanedir de, demişti. Halbuki İslam bozan hususlar 10 taneden fazladır demiştik biz. Peki neden Şeyh 10 tanedir demişti diyorduk ve buna dair gerekçeler söylemiştik. Ve bu gerekçelerin en yakını ne demiştik? Demiştik ki Şeyh Risalesi'nin sonunda bu hususlar en çok vuku bulduğu için e, zikrettiğini ifade ediyor demiştik. Bakın o cümlelerine geldik. İşte Şeyh ne diyor? Bu hususların hepsi en büyük tehlikelerden ve sıklıkla vuku bulan hususlardandır diyor. İşte bu cümlesinden anlıyoruz ki Şeyh bunu onunla sınırlamıyor. İslam bozan hususları onla sınırlamıyor. On demesinin sebebi bunların çokça vuku bulmasından ve en çok en tehlikeli Olmalarından, meşhur olmalarından dolayıdır. Bu cümlesinden anlıyoruz. Bakın tekrarlayalım cümleyi. Bu hususların hepsi en büyük tehlikelerden ve sıklıkla vuku bulan hususlardandır diyor. Evet sonra Şeyh Rahimullah diyor ki dolayısıyla Müslümanın bunlardan sakınması ve nefsine karşı bunlara dair endişe duyması gerekmektedir. Tabi İbrahim Aleyhisselam nefsine karşı şirkten korkuyordu ve şirki kendisinden uzak tutması için Allah'a dua ediyordu. Ne diyordu? وَجْنُبْنِي ve اَنَّ ennabudel Eslam beni ve oğullarımı putlara ibadet etmekten uzak tut. İbrahim Aleyhisselam'ın haricindeki biz insanlar haydaydı ne yapmalıyız? Korku duymalıyız kardeşler. O yüzden zaten İbnü Cerir ve Ebu Hatim'in takriz ettikleri rivayette İbrahim Etteymi Rahimullah diyor ki İbrahim'in ötesinde belaya yani şirke karşı kim emin olabilir ki diyor. Evet böylece inşallah bu ders serimizi toplam 8 dersle sonlandırmış oluyoruz, bitirmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle'den hem kendim için hem de dinleyenler için faydalı kılmasını diliyorum. Gazabını ve acı verici biçimde cezalandırmasını gerektiren şeylerden de Allah'a sığınırız. Allahu alem ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.